وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sizinle paylaşmak istediğim konu en önemlisi olan tevhidin önemidir. Malumunuz, bütün Müslümanlar Allahu Teala'yı en güzel bir şekilde ibadette bulunmayı ister ve çalışmaktadır. Bu nedenle kısa bir mukaddime hazırladım. Tevhid konularına, detaylarına girmeden önce sizlere risaletten önce Arapların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemlerde Kureyş müşriklerin inancını özlü bir şekilde açıklayacağım. Araplar kendilerini İbrahim aleyhisselamın dini üzerine zannediyorlardı. Araplar İbrahim aleyhisselamdan Kendilerine gelen hac işine çok büyük bir önem verirler ve her yıl Allah'ın evini hac ederlerdi. Ancak İbrahim Aleyhisselam'dan kalan hacı değiştirmişler ve içine yeni birçok şeyler sokmuşlardı. Müşrikler Allahu Teala'nın sıfatlarında ve fiillerinde bir oluşunu kabul ediyorlardı. Müşrikler yer, gök ve ikisi arasında bulunan her şeyin Allah tarafından yaratıldığına, Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanıyorlardı. Müşrikler insan hayvan her bir canlıyı rızıklandıranın Allah'u Teala olduğuna inanıyorlardı. Müşrikler göklerin yerin ve büyük arşın idaresinin Allah tarafından yürütüldüğüne ve onun her şeyin Rabbi olduğuna da inanıyorlardı Müşrikler, Güneşi, ayı, yıldızları, dağları, ağaçları, hayvanları, cinleri, insanları ve meleklerin de Allahu Teala tarafından yaratılıp tashir edildiğine inanıyorlardı. Müşrikler dirilten ve öldüren ancak Allahu Teala'dan geldiğine inanıyorlardı. Müşrikler Allahu Teala, peygamber, evliya ve salih gibi yakın kullarına bazı konularda tasarruf hakkı verdiğine inanıyorlardı. Müşrikler, Allah'a yakın olarak bildikleri bazı salih kulları, kendileri ile Allah arasında vesileler kıldılar, kendilerini onlara yaklaştıracak çeşitli ameller uydurdular. Böylece onların rızasını kazanarak Allah'ın rızasına ereceklerini zannediyorlardı. Korkulu ve sıkıntılı zamanlarında artık onlardan yardım istiyorlar, onlara sığınıyorlardı. Müşrikler, Allah ile kul arasında vasıta kıldılar ve salih kişilere yaklaşmak için onların gerçek veya hayali tasvirlerini, heykellerini yapıp, onlara saygıda bulunmaya, dua ve niyaz etmeye inanıyorlardı. Müşrikler, kabirleri üzerine yüksek yapılar, türbeler inşa ederek bu mekanları ziyaret edip, etrafında tavaf edip, tazım ve saygıda bulunuyorlardı. Müşrikler, ibadet ettikleri bu şahıslar ve heykellere sadece kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyorlardı. Çünkü onların inançlarına göre Allah'a bir vasıta olmadan, arada bir şefaatçi olmadan yaklaşılamazdı. İşte onlar bu şekilde Allah'a şirk koşuyorlardı. Onlar Allah'tan başkasına tapmaları, Allah'tan başka ilah edinmeleri nedeniyle müşriktiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tevhidine çağırıp ondan başka tüm tanrıları yermesi müşrikleri çok kızdırdı. Onu sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayıp inkar ettiler. Bu inançlarımıza karşı bir saygısızlıktır gibi sözler etmeye başladılar. Değerli kardeşlerim, şüphesiz Yüce Rabbimiz, İnsanları ve cinleri yalnız kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Ve ma halaktul cinne insa illa liyabudun." Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. "İlla liyabudun." Bana ibadet etsinler sözünden maksat Allahu Teala'yı birlemektir. Bu Allah'ın insanlığa en büyük emri olan tevhiddir. Tevhid Allah'ı bütün ibadet çeşitlerinde birlemektir. Allah'ın insanlığa en büyük yasağı ise ona şirk koşmaktır. Şirk ise Allah'la beraber başka bir şeye ibadette, itaatte bulunmaktır. Buna delil ise Allahu Teala'nın şu sözüdür: "Wa'budu Allah wa la tuşriku bihi şeya". Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde sen ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun onları kendisine davet edeceğin ilk şey Allah'ı birlemeleri olsun. Bukhari rivayet etmiştir. Yine Muaz bin Cebel'den radiyallahu anh şöyle rivayet edilir. O şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakları ise kendisine şirk koşmayanlara azap etmemesidir. Bukhari, Müslim rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asrımızın dünyasında ve bütün zamanlarda Müslümanların problemlerine çare sunan en güzel örnektir. Bize de düşen görev ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başladığı yerden başlamaktır. Yani öncelikle Müslümanların bozulan akidelerini, inançlarını düzeltmektir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ant olsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar... Ve Allahu çok zikredenler için güzel bir örnektir. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına nereden başlayacaklarını emretmiştir. O da tevhide davet etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetin başlangıç dönemlerinde Ey insanlar! La ilahe illallah deyiniz, kurtulursunuz demiştir. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuleş müşriklerine La ilahe illallah deyiniz dediğinde müşriklerin cevabı اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ, الْآلِهَةَ اِلَٰهَا وَاحِدَ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ İlahları tek bir ilah mı kıldı? Gerçekten bu çok acayip bir şey demek olmuştur. Kelime-i şahadetin genel manası Allah'ın dışında ibadet edilenleri reddeder ve batıl kılar. Yani kim La ilahe illallah kelimeyi telaffuz etmişse Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi reddetmiş, inkar etmiş olur. La ilahe illallah sözünün red ve ispat olmak üzere iki esası vardır. La ilahe demek, Allahu u Teala'nın dışındaki tüm yaratılmışların ilahlığını reddetmektir. İllallah demek ise ilahlık ve ibadetin sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu ispat edip kabul etmektir. Kısacası Allahu subhanahu ve Teala bi'rdugibi femen yekfur bi't-tagut ve yu'min billahi faqad istemsaka bil'urvetil wasqala infisam laha vallahu semi'un alim Oh halde kim tautur reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır Allah işitir ve bilir İşte bu la ilahe illallahun kelimesinin manasıdır Bu ayette geçen femen yekfur bit kim tağutu reddedip cümlesi La ilaha demek olup yani Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi reddetmektir. Ve yu'min billah Allah'a inanırsa cümlesi ise illallah demek olup yani ibadet ancak Allah'u Teala'ya Bil Bil'urvetil vuska yani sağlam kurttan kasıt da budur. Tağut ise Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Aynı şekilde ve iz qala ve kavmihi innani Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım ancak beni yaratan'a taparım çünkü o beni hidayete erdirecektir İnneni beraun mimma ta'budun. Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım sözünden maksat la ilahe anlamındadır. Yani Allah'tan başka tapılan her şeyi reddetmektir. İllallazi fatarani. Ancak beni yaratan'a taparım sözünden maksat ise illallah anlamındadır. Yani ancak ve ancak beni yaratan, beni yoktan var eden ve her şeyin sahibi olan Allah'a taparım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e vefatı sırasında amcacığım gel la ilahe illallah de telkin de bulununca orada bulunan Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Umeyye hemen sen Abdülmü Talib'in dinini terk mi ediyorsun diye itiraz ettiler. Çünkü onlar bu sözün ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlardı. Bunlar Arap lisanının ehli olan bir kavim oldukları için La ilahe illallah'ın putları tatmayı reddettiğini ve sadece lafzi bir mana taşımadığını anlıyorlardı. Bundan dolayıdır ki bu kelimeden nefret ederek uzaklaştılar ve şöyle dediler اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلٰهَا وَاحِدَ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ İlahları tek bir ilah mı kıldı? Şüphesiz bu çok acayip bir şey. Allahu Teala onları şöyle basrediyor İnnehum kânu ıza ıklıllhum la ilâhe illa Allahu yastakbirun ve yâqûlun a innâ latarkû alîhettîn lishaâyirin majnun. Onlara la ilâhe illa denildiği zaman kibirlenirlerdi ve mecnun bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz derdilerdi. Niçin büyükleniyorlardı? Çünkü onlar bu kelimenin manasının Allah'a ortak edinmemek Yalnız Allah'a ibadet etmek olduğunu anlıyorlardı. Halbuki kendileri Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar, Allah'tan başkasına sesleniyorlar, Allah'tan başkasından yardım istiyorlar, Allah'tan başkası adına yemin edip adakta bulunuyorlar, Allah'tan başkasına tevessül ediyorlar, ondan başkası adına kurban kesiyorlar ve ondan başkasının hükmüyle hükmediyorlardı. Bugünkü Müslümanların çoğunluğuna gelince onlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorlar fakat manasını iyi anlamıyorlar. Bilakis tam tersi değiştirilmiş bir mana ile anlıyorlar. Buna bir misal vermek gerekirse birisi bir risale yazıp La ilahe illallah kelimesini La rabbe illallah Allah'tan başka Rab yoktur kelimesiyle açıklamıştır. İşte bu mana müşriklerin de iman ettiği üzerinde oldukları manadır. Buna rağmen bu imanları fayda vermemiştir. Allahu Teala buyuruyor ki وَلَا اِنْ men مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَ اللّٰهِ ki onlara yani müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Müşrikler bu kainatın yaratıcısı olduğuna, onun ortağı olmadığına iman ediyorlardı. Lakin onlar ibadetlerinde Allah'a ortaklar ediniyorlardı. Rabb'in bir oluşuna inanıyorlar fakat birçok mahbûtler itikat ediyorlardı. Bu yüzden Allah bu itikadı kendisinden başkasına ibadeti reddetmiştir. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ollazin etkazou min donehi auliya ama nabuduhum illa liyukazibuna ila Allahi zulfe." Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler. Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Onlar, La İlahe illallah'ın Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyi reddetmek, ibadette sadece Allah'ı birleme manasına geldiğini çok iyi biliyorlardı. Şayet müşrikler, La İlahe illallah dedikleri halde, putlara ibadet etmeye devam etselerdi, kendi içlerinde çelişkiye düşerek,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 salih olduğuna inandıkları bazı kişilere ibadet ediyorlardı. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve ma yu'minu aksaruhum billahi illa ve Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Mücahid rahimehullah der ki: "Onların imanları bizi yaratan, rızıklandıran, öldüren Allah'tır demeleridir. Bu iman ile birlikte ona şirk ise Allah'tan başkalarına ibadet etmeleridir. Bu nedenle Nuh, Şuayb, Salih, İbrahim, bütün peygamberlerin kavimlerine davet ettikleri söz şudur. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِرْرَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Başka bir ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَنَجْدَنِبُ الطَّابُودِ Ant olsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye her millete bir peygamber gönderdik. Başka bir ayette وَاِلَهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٍ la اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Başka bir ayette ve kâlallâhu lâ tetekhizû ilâheyn innemâ huve ilâhun vâhid fe'eyye tenehebûn. Allah şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilah'tır. O halde yalnız benden korkun. Başka bir ayette yâ kavmî ibudûllâhe mâ leküm min ilâhin gayruhu. Ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İlah kelimesinin anlamı, gönüllerin sevgiyle bağlandıkları şeydir. Yani gönüllerin sevgi, korku, umut, tevekkül, yardım, dua, adak, secde gibi şeylerde açık ve gizli tüm ibadet türleriyle kendisine yönelip bağlandığı varlıktır. İlah, itaat olunan, ...ve kendisine ibadet edilen demektir. Çünkü ilah, me'luh demektir. Yani me'bud, ibadet edilen anlamındadır. Tüm peygamberler, ...la ilahe illallah sözünün hakikati olan, ...uluhiyet tevhidine davet etmişlerdir. Allah geçmiş ayetlerde açıkça beyan etmiştir ki, ...o ortağı olmaksızın sadece kendisine ibadet edilmesi için peygamberler göndermiş kitaplar indirmiştir. İbadetlerin türü ne olursa olsun, dua, yardım istemek, korku, ümit, namaz, oruç, kurban ve diğerleri sırf Allah için yerine getirilmelidir. Bununla yetinmeyip, Allah'tan başka ibadet edilen tüm varlıkları reddetmenin de şart olduğunu beyan etmiştir. Bu ayette geçtiği gibi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَنَجْتَنِبُ الْطَاهُودِ And olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her ümmete bir peygamber gönderdik. Başka bir ayette: "Fe yekfur ve bil vallahu alim." O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Tağutu inkâr etmek Tüm peygamberlerin ilk çağrısı olduğu halde toplumumuz daha bu kelimenin anlamını bilmemekte ve duyduğu zaman garipsemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilen şeyleri reddederse malı ve canı haram olmuş olur. Müslim rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dışında ibadet edilen şeyleri reddederse sözü, tautu reddetmenin anlamına gelir. Bu da tautu reddetmenin La İlahe İllallah'ın şartlarından birisi olduğunu gösterir. Tağut kelimesinin anlamı ise İmam Taberi Rahimehullah şöyle der. Bana göre tağut kelimesi hakkındaki görüşlerden doğru olanı şudur. Allah'a karşı tuğyan, taşkınlık eden ve Allah'ın dışında kendisine kulluk edilen her şey tağuttur. Bu ister kendisine kulluk edenlere karşı tağutun zorlamasıyla yapılıyor olsun, isterse ona kulluk edenlerin kendiliklerinden itaatleriyle yapılıyor olsun fark etmez. Bu kendisine kulluk eden varlık bir insan, şeytan, put veya herhangi bir şey olabilir. Değerli kardeşlerim, geçmişteki sapık inançların maalesef günümüze kadar mevcuttur. İslam dünyasında bazı tarikatlarda bulunan inançları, Kureyş müşriklerin de düştüğü hatalardır. Birçok tarikatlarda Allah ile kul arasında aracı ediniyorlar. Yetiş ya Resulallah, yetiş ya Abdülkadir Geylani demek dedirler. Oysa dua ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde buyurduğu gibi -du dua ibadetin ta kendisidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ve قال <gülüyor> Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağınarak cehenneme gireceklerdir. Allahu Teala duanın bir ibadet olduğunu açıklamıştır. Yoksa şöyle demezdi. İnne'llezina istekbiruna an ibadeti Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar anlaşılan şudur ki duaların da aracı edilenler Allah'a şirk koşmuş olur. Dua Türkçe olarak çağırmak, yalvarmak, seslenmek demektir. Dua ise ancak ve ancak Allahu Teala'dan istenir. Bu tarikatlara mensup olanlar şöyle diyorlar: Peki dua, seslenmek, çağırmak olduğuna göre bir kimse ey Ahmet bana su verebilir misin dese o da çağırmak, seslenmek değil mi? Peki o kişi Allah'tan başkasından istediği için neden müşrik olmuyor? Cevap, bu gibi batıl sözler birkaç yönden cevaplayabiliriz. Yaratılmışlardan yardım istemek ancak şu üç şartla caiz olur. Birincisi, yardım istenen kimsenin hayatta olması. İkincisi, yardım istenilen kimsenin yardımı istenen işe güç yetirebilir olması. Üçüncüsü, yardım istenilen kimsenin orada hazır bulunması. Allah'tan gayrısına yardım dilemek, yani ölülerden, hazır olmayan kimselerden veya güç yetiremeyecekleri hususlarda caiz değildir. Yardım dilemek, isti'ane ancak ve ancak Allahu Teala için istenir. Ölülerden veya Allah Teala'dan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği bir konuda hazır da olmayan bir kimseden yardım istemek ve medet ummak büyük şirktir. Peygamberin ashabından ve onların yolundan giden, Sünneti iyi bilenlerin icma ile ifade ettiklerine göre, melek veya cin, görünmez varlıklardan ölmüş olan Peygamberlerden. Veya başka kimselerden, putlardan, ağaçlardan, taşlardan, yıldızlardan ve benzerlerinden yardım istemek büyük şiftdir. Allahu Subhanahu ve Teala şöyle burmakdadır: "Waman azalu mima yadu'u min doni ilah, man la yistajibulah ila yom <gülüyor> il yom <gülüyor> il qiyamati wa hum وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوا عِبَادَتِهِمْ كَافِرٍ Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere yalvarandan daha sapık kimdir? Çünkü yalvardıkları kimseler yalvarışlarından habersiz diller. İnsanlar kıyamet günü bir araya getirildiklerinde Allah'tan başka taptıkları onlara düşman olurlar ve onların ibadetlerini inkar ederler. Bu ayette geçen kimseler şeklinde tercüme edilen men kelimesi malum olduğu üzere akıllı varlıklar için kullanılır. Bu da ayetin kendilerine dua ve ibadet edilen peygamberler, melekler ve salih kimseler hakkında nazil olduğunu göstermektedir. Allahu Subhanahu ve teala şöyle vurmaktadır. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Mescidler şüphesiz Allah'ımdır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye yalvarmayın. Bu ayetin anlamı ise Allah ile beraber başka hiç, hiçbir kimseye dua edip yalvarmak caiz değildir demektir. Tasavvufçuların bulaştığı bu hastalıkların nedeni Mekkeli müşriklerin inançlarını bilmediklerinden dolayıdır. Bunun bir benzeri olarak, Âyette şöyle buyurulmaktadır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edilenler onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Bu ayette de açıkça görüldüğü gibi müşrikler salih kişilere ibadet etmekteydiler. Bu yüzden onları Allah ile kendileri arasında aracı kılıyorlar ve şöyle diyorlardı. Onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Bu şekilde doğru yaptıklarına inanarak onların işittikleri fayda ve zarar verdikleri yanılgısıyla onlara yalvarıyorlar ve Allah'tan gayresine ibadet ediyorlardı. Başka bir ayette Allahu Subhanahu ve teala şöyle vurmaktadır. Zalikumullahu rabbukum lehul mulk işte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk onundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınız bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırsanız. Sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah'tan başka hiç kimse haber veremez. Bu ayette Allah'tan başka dua edenlerin açıkça şirke düştükleri ifade ediyor. Ayetteki kısmında olan Zâlikumullâhu rabbukum lehul mulk وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِرِ İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka yalvarıp durduklarınız bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Allahu Teala bu ayette işte Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur diyerek başlıyor. Ve her şeyden haberdar olan Allah mülkün sadece kendisine ait olduğunu bildiriyor. Yaratılanların tümü onun tasarruf ve tedbiri altındadır. Allah, müşriklerin kendisi dışında yalvararak çağırdıkları varlıkların hiçbir şeye sahip olmadıklarını bildirmiştir. Ayetin devamında اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Eğer onları çağırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Sözünden kasıt, Allah'ın dışında ibadet ettikleri temsili putlar değil, Çağırdıkları temsili putlar değil, dua ettikleri temsili putlar değil, yardıma çağırdıkları temsili putlar değil, onların şahsiyetleridir. Ayetin devamında وَلَوْ semi'u مَسْتَجَابُ لَكُمْ <فَرَزَة> işitseler bile size cevap veremezler. Allah müşriklerin kendisi dışında yalvararak çağırdıkları varlıkların hiçbir şeye sahip olmadıklarını bildirdikten sonra onlar kendilerine yalvaranları işitmezler. İşittikleri varsayırsa bile kendilerini yardıma çağıranlara cevap veremezler. Ve yevmel kıyameti yekfuruna bişirkikum. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı reddederler diye buyurulmaktadır. Bu ayet açıkça müşriklerin Allah'tan ayrı olarak kendilerine yarvardıkları ölmüş evliya ve mübarek şahısların işitmediğini göstermektedir. Onlar, müşriklerin resim ve heykellerini yaptıkları şahıslardır. O putlara değil, onların şahsiyetlerine ibadet ediyorlardı. Nuh suresindeki ayette buna delil olarak şöyle buyurulmaktadır. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helebedden, Suva'dan, Yavusten, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Buharinin rivayet ettiği hadiste Seleften İbni Abbas ve diğerleri bu ayetin tefsirinde şöyle diyorlar. Bu beş isim Nuh kavminde yaşayan salih kişilerin adlarıydı. Bunlar ölünce şeytan İnsanlara bunların hatıralarını devam ettirmek için yaşadıkları yerlere heykellerini, dikmelerini ilham etti. Onlar da bunu yaptılar ve diktikleri heykellere onların isimlerini verdiler. Önceleri bunlara tapan yoktu fakat onları dikenler öldükten sonra zamanla haklarındaki bilgiler ve heykellerinin dikiliş gayeleri unutuldu ve insanlar bunlara tapmaya başladılar. Şüphesiz günümüzdeki müşriklerin şirki, önceki müşriklerin şirkinden daha şiddetlidir. Çünkü önceki müşrikler refahta Allah'a şirk koşmaya başlarlardı. Sıkıntı anında şirkten sakınır, sadece Allah'a yönelirlerdi. Günümüzün müşrikleri ise rahatlık olsun, sıkıntı olsun, her hallerinde Allah'a ibadette ortak koşmaktadır. Ayette buyurduğu gibi fe-ize rakibu Fil folki dâwû Onlar gemiye binip tehlikelerle yüz yüze geldiklerinde dinin yalnız Allah'a ait olduğuna inanarak ona yalvarmaya başlarlar. Fakat Allah kendilerini sağ salim karaya çıkarıp kurtarınca da hemen Allah'a şirk koşmaya başlarlar. Allahü Teala Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellema hitaben şöyle buyurulmaktadır: "Vela t'du'umun don Allah, ma la yinfaguk ve la yzdruk, fa in faglet fa innka ızam min alzani min. Eğer böyle yapar ve Allah'tan başkasına yalvarırsan, o zaman Allah'a ortak koşarak kendine zulmedenlerden olursun. Beşeriyetin efendisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkasına yalvarırsa, müşriklerden Allah'a ortak koşanlardan olursa, onun dışındakilerin durumu nice olur? Yine nasıl olur da bir kişi, peygamberleri, evliyaları ve bütün insanları yaratan, onların rızkını veren, öldüren ve dirilten alemlerin Rabbi olan Allah'tan istenmesi gereken bir şey, bir peygamber, bir melek, veya bunu yapmaya güç yetiremeyecek bir evliyadan ister. Nasıl olur da Rablerin Rabbi olan, her şeye gücü yeten, her şeyi yoktan yaratan, rızık veren, istediğinden geri alan Allah'ı bırakır. Fakat günümüzde sayıları sayılmayacak kadar çok Müslüman, özellikle tasavvuf tarikatlara mensup olanlar, onların inançlarına göre en zor anlarında Gafs denen şahısları çağırmaktadırlar. Onlara göre Abdülkadir Geylani şöyle buyurdu. Müridim nereden benden yardım istese, karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Bu gibi uydurma hikayelerle cahil insanları kandırmaya çalışıyorlar. Abdülkadir Geylani ise onlardan biri olduğu kitaplarından şahitlik ederiz. İsa İslam'ın ahirette söyleyeceği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 Sen benim de olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen kalpleri hakkıyla bilemsin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şey söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnek edin. Ama beni içlerinden aldığımda artık üzerlerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şey hakkıyla şahitsin. Gördüğünüz gibi İsa Aleyhisselam bir peygamber olduğu halde Allahu Teala onu semaya yükseldikten sonra ümmetinden habersiz hale gelmişse nasıl olur da bu tarikatların mensupları şöyle diyebiliyorlar? Biliyor, Ali Haydar Efendi gibi bir zata gidip de yardım istesen eder mi? Eder. Çünkü kendisi vefatından evvel ustadımıza ne buyurdu? ''Benim mezarımın etrafını bırakmayın, daha sizi okutacağım.'' Subhanallah. Bu söz Nuh Kavmi'ne ne kadar çok benziyor. Onlar ne demişlerdir? ''Sakın ilahlarınızı bırakmayın.'' Dolayısıyla Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın ve kaplerimizi kaydırmasın. Tasavvufçuların koştukları şart ise, yani ölülerden yardım istemek, çağırmak, seslenmek ancak bir şartla caiz olurmuş.'' O şartta nedir? Allahu Teala'dan başka yaratıcı olmadığına inanmaktır. Yani eğer sen Allahu Teala her şeyi yarattığını biliyorsan, ölülerden, hazır olmayan dirilerden yardım edebilirsin demek dediler. Cevap olarak bu sözüne gelince Kureş müşriklerin Allah'ın her şeyi yaratıcısı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen Allah'a ortak koşmaktaydılar. Kureş kâfirleri ile diğer çeşitli dinlere mensup kimselerin büyük çoğunluğu rububiyet tevhidine aykırı davranmamışlardır. Hepsi de kainatın yegane yaratıcısının Allah olduğuna iman ederlerdir. Nitekim Allahu Subhanahu ve Taala müşrikler hakkında şöyle buyurmaktadır: "Ve insa'eltahum men halakass semawati vel ard? Leyekulunallah." And olsun ki onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Bu inançlarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmış ve bu inançlarını yeterli görmemiştir. Yine onlar şöyle demektedirler. Eğer Allah'tan başka kimse yaratamaz. Yaratan ancak Allah'tır. Bu kişi bana yardım etse de yine yaratmış olan Allah'tır bunu bana sebep ve vesile kılmıştır diye inanıyorsan, istediğinden, istediğin yardımı, maddi ve manevi, ölüden de, diriden de fark etmez. Subhanallah. Buna cevap ise, şüphesiz bu, bu, şüphesiz bu söz apaçık bir küfürdür. Ve bu gibi sözler cehaletten kaynaklanmaktadır. Allahu Subhanahu ve teala şöyle bulmaktadır. Onların yarvardıkları bu varlıklar, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Bu ayette geçen el-vesile el-vesileden maksat Allah'a yaklaştırıcı meşru bir sebebe sarınmak ve amacı Allah rızası olan bir ibadeti Allah Resulü'nün tarif ettiği şekilde yapmaktır. Bu sebeple Herhangi bir ibadet ya da amel ancak şu iki şartta kabul edilir. Birincisi bu amelin ihlasla yapılması. İkincisi ise amelin sünnete ve şeriata uygun olmasıdır. Ölülerden veya hazır olmayan dirilerden yardım dilemek meşru olmadığına göre onlardan istemek, çağırmak büyük şirktir. Allahu subhanehu ve Taala şöyle bulmaktadır. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار بو كتاب aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Dikkat et, halis din Allah'ındır. Onun yanı sıra başkalarını veli edilenler onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde da hüküm verecektir. Allah şüphesiz, yalancı ve inkarcı, kimseyi hidayete iletmez. Bu ayetler de bildirilmiştir ki, Kureyş müşrikleri ve diğerleri, hak yol davetçisi olan peygamberlere ve başkalarına şöyle diyorlardı. Biz o dost edindiklerimize ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani diyorlardı ki, biz onlara, onlar yaratıcı, Rızık verici ve kainattaki olayları var edici olduğu için değil, bizim için şefaatçi olsunlar. Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Allah onları yalanlamış ve bu davranışları ile kafir olduklarını Zümer Suresi 3. ayetinin sonundaki beyanı ile haber vermiştir. İnnallâhe yehkumu beynehum fîmâ hum fîhî yehterifûn İnnallâhe la yehdi men huve kâribun keffâr <gülüyor> Allah ayrıla düştükleri şeylerde aralarını da hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve kafir kimseyi hidayete iletmez. Ölülerden veya yapmaya bizzat kendilerinin güç yetiremeyeceği gayip iş olan işler hususunda dirilerden yardım dilemek büyük şirktir. Çünkü böyle yardım dileği yardım diledikleri bu şahısların kainatta gizli bir tasarruf olduğuna inanan kimseden başkasının yapacağı bir iş değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhuya hitaben şöyle buyurmuştur. Bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste. Birinden yardım dileyeceksen sadece Allah'tan dile. Ahmet Tirmizi e rivayet etmişlerdir. Cinlere, salihlere, peygamberlere, evliyalara yardımlarını istemek üzere dua etmenin yasaklandığını bu hadisten öğrenmiş oluyoruz. إذا إصابتت مستم، الله تندر، خطأت مستم، نفسهم دندر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد واللا إله إلا أنت أستغفروك وأتوب إليك.